Felsefeden ne anlıyoruz? Bu ilk oturumda yapılan o tartışma felsefenin işte İslam felsefesiyle ilgili ve diğer konularla ilgili felsefeyle anlayışımıza bağlı. Eğer felsefe bilgi ise, bilgi üreten bir alansa öyle midir değil midir? Bilgi üretiyor mu felsefe üretmiyor mu? Ne dersiniz? Öyle bir sordunuz ki hayır demek de. Hayır, <gülüyor> hayır <mi>? değil. Ben <gülüyor> değil. <gülüyor> Düşünce bilgi üretmiyor mu? E, bilginin tür, tür farkları vardır. Ama bilgi derken ben doğrulanabilir, yanlışlanabilir bir şey. Nesnesine gidilebilen ve nesne derken fikirler de nesnedir. Düşünceler de nesne edinebilir. Mesela adalet nedir diye sorduğumuzda bir fikri nesne ediniyoruz, bilme konusu yapıyoruz. O zaman da nesneli önermeler bilgi derim. O zaman felsefe de böyle önermeler üretiyorsa çok dikkatli olmamız gerekiyor. Benim ısrarla söylediğim bir şey var. Felsefenin önüne ideolojik, kültürel ve Dinsel sıfatlar gelmemeli. Marksist felsefe olmaz. Marks felsefe yapar ama Marksist felsefe ideolojid demektir en başta. İçinde felsefi öğeler olabilir ama o ideolojidir. İdeoloji nedir? Kavramımız açık mıdır? İdeolojiler bilgi temelli olabilir olmayabilir ama kendileri siyasizetle siyasi ilgili düşünce bütünleridir. Kültürler nedir? Kültürler dediğimiz zaman Kültürlerin çoğu yerleri dünya görüşleridir, hayat görüşleridir. Şimdi dünya görüşleri ve hayat görüşleri bilgi midir? Yani dünyanın ideal dünya ya da nasıl iyi yaşanır düşünceleri acaba nedir? Bunları hepsini hesaba katarak felsefeyi bilgi kabul etip etmememize bağlı Kafamızın arkadaki felsefe anlayışıyla ilgili bir şeyler söylüyoruz. Bu bakımdan ben kendi adıma bunu sizin dikkatinize sunmak istedim. Eğer bilgi ürettiğimizi farz ediyorsak, yani dolayısıyla tartışılabilecek, doğrulanabilecek, yanlışlanabilecek büyük ölçüde ya da temellendirebil bilgiyle temellendirebilecek şeyler söylüyorsak, ortaya koyuyorsak, o zaman Evet, kafamızdaki felsefeye de dikkat etmek gerekiyor. Bu demek değildir ki her alan kendi adına son derece önemlidir hayatımızda ve bilgi dünyasında yeri vardır. Teolojinin de yeri vardır, biyolojinin de yeri vardır, hepsinin bilgi dünyasında yeri vardır ciddi ve amacını gerçekleştirecek şekilde yapıldığı takdirde kültürlerin de yeri vardır. Normları insan haklarına aykırı olmamakla şartıyla hayatımızın önemli bir parçasıdır. Geldiğimiz kültür o kadar çok şeyimizi belirliyor ki kültürler de önemlidir. Ama burada dikkat edilecek şey benim söylemeye çalıştım karıştırmamaktır. Hepsini kendi alanında kendi işlevinde bırakmaktır. Ona dikkat etmek. Bunu söyledikten sonra tabii arada başka söylemek istediğim şeyler de vardır iki günlük tartışmadan ama sırası gelirse çünkü zamanımız çok fazla değil buradaki sırayla arkadaşlarımıza söz vereceğim Kubilay Bey buyurun teşekkür ediyorum öncelikle tabii ben yine bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum böyle bir gerçekten. Çekici oldu. Ben dün ilk oturumdan son oturuma kadar buradaydım. Her şeyi dinledim. Ee, tabii genel olarak panele katılan arkadaşlarımızın hepsinin çok hazırlıklı olduğunu görmek beni çok memnun etti. Ve onlardan çok şey öğrendiğimi söylemeliyim. Sorunlarımız konusunda epeyce bir şey dinledik. Bunlar zaten bizim üniversitelerde yaşadığımız sorunlar genel olarak. Dolayısıyla bunları bir kez daha burada dile getirmiş olduk. Özellikle kalite sorunu konusunda en son oturumda da tartışıldığı gibi bir sorun var. Ama bu sorun felsefe bölümlerinde doğrudan çözümlenebilecek şeyler değil. Daha çok üniversitelerde, işte Bolonya ile ilgili bir takım gerekçelerle önümüze çıkan sorunlar. Bu yüzden onlar üniversitelerin yönetimleri tarafından önümüze konan sorunlar bir yandan da. Belki bunlar için aralarda da konuştuğumuz gibi üniversite dışında da bu etkinliğimizi sürdürebilmek için ve işbirliğimizi sürdürebilmek için çeşitli olanaklar yaratmak konusunda çaba harcamalıyız diye düşünüyorum. İlk oturumlardan son oturuma kadar duyduğum öneriler gerçekten beni memnun etti. Özellikle yani felsefe alanında en azından bunu bizim üniversitelerin bugün talep ettiği anlamda Birer e, paydaş gibi düşünerek ve birer e, iş alanı gibi düşünerek e, oluşturulmak istenen yeni anlayış çerçevesinde e, bizim de bir takım yeni felsefi alanlar oluşturabilme olanağımızın ortaya çıkması e, bu da ayrıca önemli. Bunun üzerinde durmak gerektiğini ve seçeneklerimizin artırılması gerektiğini düşünüyorum ben de. Bunlar konusunda epeyce bir tartışma yapmamız gerek diye düşünüyorum. Bunun ötesinde özellikle felsefe bölümlerinde farklı fakültelerdeki felsefe derslerinde ortaya çıkan sorunlarla ilgili tartışmalar gerçekten çok zihin açıcıydı. En azından bunlar konusunda yeniden düşünmemiz gerektiğini ve tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunlar da bizim galiba ders programlarımızı ve ilişkilerimizi saptamamız açısından önemli bir ölçüt olacak diye düşünüyorum. Özellikle eğitim fakülteleri, ilahiyat fakülteleri, keza hukuk fakülteleri bu alanlarda da önemli bir işbirliği içerisinde alanları iyi tayin ederek bu tartışmaların yeniden yapılmasının iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden bunlar da gerçekten fikir vericiydi ve çok etkileyici oldu. En azından alanla ilgili bilgiler ee, ...gerçekten çok e, fikir açıcıydı. Bunun dışında e, benim söyleyebileceğim... E, ...özellikle felsefe bölümlerinde... E, ...öğrenci yoğunluğunun artmasıyla ilgili... E, ...bu konularda tabii felsefe derslerini yapmak gerçekten çok kolay olmuyor. Çünkü felsefe derslerini daha az sayıda öğrenciyle yapmak daha e, verim arttırıyor. Ama bu konuda yapabileceğimiz bir şey... Pek yok çünkü bu konuyla ilgili e, dayatmacı bir e, tavır var ve istediğimizin çok üzerinde öğrenciler e, bölümlere gönderiliyor. E, bu yüzden belki e, çalışma yapılır, öneriler daha açık ve net bir biçimde yöke bildirilebilirse öğrenci konusunda da belki bir adım atılabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında öğretim üyelerimizin tabii iş yüklerinin çok olması, çok ders veriyor olması... Bu da ayrıca önemli bir sorun gibi ortaya çıkıyor. Bu konuda da özellikle lisans programlarında belki bunu düşürecek öneriler, iş yükünü düşürecek öneriler başka çalışma alanlarının daha kolayca yapılabilmesine fırsat verecektir diye düşünüyorum. Yani makale yazmak konusunda, kitap yazmak konusunda, sempozyumlar, bildiriler konusunda daha kaliteli, daha uzun erimli çalışmalar yapmak mümkün olacaktır diye düşünüyorum. E, yüksek lisans ve doktora programları keza e, biz e, yenice yüksek lisans programımıza başlayabildik. Orada da Bologna sürecine uydurmaya çalışıyoruz bu süreci. O yüzden ona uygun bir e, ders programı ve müfredat oluşturmak e, sorumuyla karşı karşıyayız. Ben arkadaşlarımızın buradaki önerilerine katılıyorum. Yani felsefede belli bir e, Plan çerçevesinde ve genel bir plan çerçevesinde bu dersleri yürütmenin tek bir olanağı yok. Her bölümün kendine özgü bir e, tarzının, kendine özgü bir e, idealinin olmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Gerçi e, son konuşma sırasında e, Bologna'nın buna imkan verdiği de ifade edildi. Bunun da değerlendirilmesinin belki başka çalıştaylarda. Uygun olacağını düşünüyorum. Bunlar konusunda da yeniden konuşabilirsek zannediyorum bu da bize der ki doktora programlarında yüksek lisans programlarında en azından Bolonya ile ilişkimizi tanzim etmek bakımından yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Aslında önerilerimizi şöyle not alsak iyi olacak. Ondan sonra... Kayıt kaydediliyor diye ben e, kayıt ediliyor diye. Ama olsun daha rahat olur Tabii. belki yani şey geçirmekte. Yani üzerinde durmamız gerekiyor. Bazı önerilerde götürebiliriz bir yerlere. Bu bakımdan onları da önerilerle birlikte konuşmalar konuşmalarını da yapsak iyi olur. Şimdi şu, şu nokta çok önemli. Her bölümün kendi rengi olmak. Yaşlı olanlarımızın en azından Elinin üstünde olanların hatırlayacağı bir şey var. Yok ilk kurulduğu zaman yapmak istediği bir şey oldu. Her böl, her alanın çekirdek bir programı vardır. Yani ana dersler vardır. Onun yüzdesine kadarsa o kadar. Ondan sonra her bölüm istediği kendi tercihlerine göre bir program yapabilir. Bu aslında son derece önemli bir ilkedir. Çünkü sadece e e sadece bir rengin olması yetmiyor. Çok temel şeyler vardır. Hatta şunu demişlerdi o zaman. Transkriptler yurt dışına gidiyor da hani dünyanın gerisinde olmayalım. Bu önemlidir. O Biz e, felsefe, felsefe bölümleri aslında bu çekirdek derslerin ne olduğu üzerinde bile anlaşamadı o zaman. Bu anlaşma çok önemlidir. Temel şeyler nedir? Diğerlerin de temelini oluşturacak şeyler nedir? Bun, bunun üzerinde belki de zaman içinde bir şeyler konuşmak gerekiyor ama onun üstünde de herkesin kendi rengi olur. Şu disiplinlere, şu şeylere ağırlık verir, belki şu ekolü tercih eder. Ondan sonra herkes serbesttir ama o çekirdek eksik olmamalı. Yani biz akademik özgürlüğü de doğru anlamak zorundayız. Akademik özgürlük adına herkes herkesin canı istediğini yapmak yapmaz. Çünkü akademik özgürlük de Son derece önemli bir kavramdır, korumamız gereken bir kavramdır ama doğru anlayarak, içeriğini doğru belirleyerek. Şimdi Mehmet Bey yoktu, Hakan Bey geldi, geldi mi? Ha. Mehmet Bey buyurun. buyurun, buyurun. O zaman sizi dinliyoruz. Hakan. Hayır, Mehmet Bey. Mehmet Ergin. Mehmet sen... Nerede Mehmet? Şu. Evet. Evet evet. E, buyurun, e, siz. Oraya oturursanız ikiniz de gelin. ikiniz de gelin. İkiniz de gelin. Mehmet Bey ondan sonra Hakan Bey konuşuyor. Ben görmedim. Öyle bir şey dikkat etmedim. Yüzünü görmedim. Şunu da öyle koyalım. Ben e, öncelikle bu toplantının e, düzenlenme fikrinin önemli olduğunu düşünüyorum. E, hatta daha periyodik hale getirilmesi belki e, gerekiyor. Sadece eğitim problemlerinin tartışıldığı değil, genel olarak akademik felsefe e, makalelerinin de sunulduğu. E, belki ee, yani felsefe eğitimini konuşuyoruz ama ben biraz da e, felsefe çalışmalarıyla da ilgili bir şey söylemiş olayım. Ee, belki bütün dergiler üstü bir dergi e, oluşturulabilir. Ve e, Türkiye'de felsefeyle ilgili yapılan e, önemli yayınlar e, seçilip orada yayınlanabilir. Bu Böyle bir şeyde e, felsefe e, akademik felsefe yapmayı geliştirecektir. Onun dışında en son şeyden e, başlamak istiyorum ben. En son sunumda Bolonya süreciyle hepimiz uğraşıyoruz. Biz de bölüm olarak iki aydır e, bu e, şeylerle uğraşıyoruz. E, lisans, yüksek lisans ve e, doktora için yeterlikler hazırladık. E, bize e, uluslararası ofisten e, beşeri bilimler e, formatı var. Onu yazacaksınız gibi bir cevap geldi. Şimdi biraz önceki sunumda da bu çok açık tabii tuhaf bir şey oluyor. Çünkü tarihle felsefeyi aynı yere koyamazsınız. yoanlı Hoca da bunu e, belirtti. Birisi empirik bir bilim. Diğeri başka. E, gerek kazanımları e, kazandırılmak istenen beceriler bakımından. Gerekse bu becerilerinin kazandırılma yöntemleri bakımından. Bunlar çok farklı alanlar. Ben şeye karşı değilim. Yani Sinan Hoca kadar belki karşı değilim bunların hazırlanmasına. Ancak belki de bölüm birimlere inilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yapılabilir. Onun dışında... Bütün konuşmalarda ortak olarak şey yetiştirme kavramı çok geçti. Bu açıkçası beni rahatsız etti. Yani biz insan yetiştirmiyoruz. Felsefeci de yetiştirmiyoruz. Umuyorum ki yapmıyoruz böyle bir şeyi. Yani felsefe yapma becerisi kazandırmak falan diyebiliriz belki. Ama yetiştirme hakikaten belli kalıplara koyma gibi... Çağrışımları olan bir kavram. Belki başka kavramlar bulmak gerekir. Bunun yerine. Yani tabi bu bizim... Çiçek yetiştirmek, ne Çiçek yetiştirmek çok güzel bir şey. G güzel bir şey ama insan yetiştirmek bilmiyorum. Bana biraz... <gülüyor> yani bu... Be beklediğimiz özgür, düşünebilen insan kavramına sanki pek uygun gelmiyor bana. Evet. Onun dışında benim aklıma gelen öğrencilerin eğitimiyle ilgili lisans düzeyinde ben biraz belki yurt dışındaki deneyimlerimi orada asistan olarak da çalıştım. Ne yaptıklarını söyleyerek bunu açıklamaya çalışayım. Bir kere felsefede işte öğrenciler tamam okumuyor şikayetleri var. Yani bu aşağı yukarı herkesin karşılaştığı sorunlar bunlar bence her hafta ödev olması gerekiyor. Bu ödevin de bir makale şeklinde olması gerekiyor. Tabi hocaların ders yükleri fazla. Yani pratik bir takım öneriler için de bir şeyler söylemiş olayım. Bunu asistanlar yönetebilir ki birçok yurtdışındaki üniversitelerde bu şekilde yapılıyor zaten. Sadece bunun için asistan alıyorlar. Gerek bu ödevlerin değerlendirilmesi gerekse sınavların değerlendirilmesiyle ilgili lisans düzeyinde. Ve bu arkadaşlar üç teorik dersten sonra küçük gruplara bölünerek birer saatlik tartışma grupları oluşturuyorlar öğrencilerle. Ve bu yazdıkları metinler orada tartışılıyor. Şimdi bunlar yapılmadan felsefe yapma becerisinin kazandırılacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Bunu yapmak için de bütün bölümlerin şu anda sahip olduklarından muhtemelen e, e, olandan en az iki kat, üç kat duruma göre asitlana ihtiyaçları var. E, bu e, işi yürütebilmek için. Belki bunlar e, iletilebilir e, yetkili mercilere. Bunlar yapılabilir daha e, iyi e, eğitimin yapılabilmesi için felsefe eğitim. Yoksa ister istemez şu anki sistemde ister istemez öğrenci ezberlemek zorunda yani, Çünkü siz bir tane ara sınav bir tane final yapacaksınız e, o arada hiçbir şey olmayacak hiçbir şey olmayınca öğrenciye sorduğumuz soruları nasıl cevap vereceğini zaten ce şey yani bunu teorik olarak algılasa da uygulama bazında e, geçiremiyor işte bu bolanya sürecindeki kriterlerde e, diyoruz ki şeyleri, düşünceleri açık şekilde ifade edebilir, mantıksal düşünce e, dizgeleri kurabilir. Bu becerilerin kazanması karşıda oturarak yapacağı bir şey değil öğrencinin. Öğrenci aktif olmak zorunda. Her hafta e, bu e, ödevleri yapmak zorunda. Bununla bağlantılı olarak en büyük problem bence öğrencilerin ders yükü. Yani e, bu kredilerle öğrenci bu her hafta verilecek ödevleri de yapamaz. 7-8 ders alamaz bir öğrenci. Böyle Bu imkansız. Yani bu biz kendimizi kandırıyoruz. 7-8 ders olmaz. En fazla 5 ders alabilir bir öğrenci bir dönemde. Ee, daha fazlası yapılabilir değildir zaten. Eğer e, gerçekten bu e, becerileri kazanmalarını istiyorsak, felsefe öğrenmelerini istiyorsak e, benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim merhaba. Ben de e, bu çalıştayı düzenleyen kurumlara ve bizi misafir eden üniversiteye e, teşekkürle başlamak istiyorum konuşmama. Konuşmam derken sadece bir selamlama konuşması olacak. E, i̇ki gün boyunca ben de e, bütün toplantıları e, keyifle e, takip ettim. E, ve bununla ilgili işte felsefe öğrencilerinin, mezunlarının istihdamından, e, yüksek lisans doktora eğitimi sorunlarına ve işte eğitimde kalite e, çalışmalarına varıncaya kadar pek çok konuyu e, bu çalıştay içerisinde çok da sistematik bir şekilde e, izleme imkanına kavuştuk. Şimdi bu bir taraftan da geçen sene Sakarya'da e, felsefe, Bölümleri toplantısı, çalıştayı yapmıştık. Ondan daha sistematik e, oldu bu. Daha gittikçe daha iyiye gideceğini düşündüğüm bir çalıştaylar dizisi sanki e, geliyor gibi. E, bunun e, artarak devam etmesi konusundaki e, talebimi e, ifade etmek istiyorum. E, şunu belki, yani bu e, iki gün boyunca dinlediğimiz... E, çalışmalar konusunda e, görüşlerimi yazılı bir metin olarak zaten kitaba vereceğim. Onun için e, zamanı çok fazla almak istemiyorum. Almak istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. E, burada galiba hani çalıştaydan aklımda neler kaldı diye düşündüğümde bir e, şeyin Yavuz'un zırh e, metaforu kaldı. İki, Sinan'ın e, işte çıkışı kaldı. Bu sürece karşı çıkışı kaldı. Ben de açıkça Sinan gibi düşünüyorum. Yani e, evet sonuçta belki akıntıya karşı kürek çekiyoruz ama yani en azından sesimiz kalır tarihte diye düşünüyorum. E, şu e, hani 2500 yıldan beri yapılmakta ola gelen e, vurgusunu önemsiyorum. E, bu akademik çalışmalarda Yeni çalışmalardan bahsetmek gerekli bir e, iştir. Yani en yeni çalışmalara atıfta bulunmak. Sizin akademik çalışmalarınız özelinize e, dikkat çektirir. Fakat bizim e, çalışmalarımızın e, referansları en az 2500'lük ol, ol, olmalı. Yani böyle bir referans e, zamanı geç, geçmişe doğru giden bir şey. Ve bu manada geç, geç, zaman geçtikçe değerlenen nesne olarak benim aklıma e, şarap geliyor. Yani yıllandıkça değer kazanıyor ve onun da bir standartını bulmak zor. Yani e, mevsimine göre, güneşine göre, e, ürün yılına göre değerleniyor. Dolayısıyla standart e, meselesi belki gerekli bir şey ama e, kalite için... E, kalitesi adi standart demek değil. E, onun zamana karşı e, direnerek kalabilmesi. E, ister böyle bir e, keşke bu düzeyde bir felsefe etkinliği gerçekleştirsek, e, yani dünya buraya doğru gidiyor olabilir ve biz kaçınılmaz olarak da bu süreçlere katılacağız. Ama hiç olmazsa o hani şey şöyle söyleyebilirim belki modelleyebilirim. Felsefe idesinin saklanması gerekiyor. Evet e, değişecektir muhakkak eğitimi, öğretimi ama bu, bu fikrin saklanması gerekiyor. Yani şöyle en azından yeni mayalar yapabilmek için saklanması gerekiyor. O değişim ürünü o mayayı harcamamak gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. birçok konuda ve en başta istihdam konuşusu, en adlı dersler, hayatlarını nasıl etkiliyor bu dersler, ne veriyor, ne vermiyor. Onları da çocuklardan dinlemek zorundayız. Ve ileride belki böyle bir kere daha yaparız, daha önce yaptık Ama çünkü onların ne duydu duyduğunu, ne hissettiğini ve ne kazandıklarını ya da kazanamadıklarını dinlememizde yarar hep tek, tek dinliyoruz belki. Herkes kendi bölümünde ama böyle toplu olarak bunun farkında olmak farkına varmak günahıyla sevabıyla. Yani doğru şeylerde söylenebilir mi? Yanlış şeylerde. Biz de doğru yanlış şeyler söylüyoruz her zaman. Her şey. Ama ondan sonra ben çocuklarının da katılmasını öneriyorum. Ne diyorsunuz? Yani bir daha yabancı ben de <gülüyor> Hayır şimdi değil de. Şimdi değil de <gülüyor> <gülüyor> dokunulmamış bir yer var. Bir nokta var. Buradaki iletişim araçları. Fesele mezunlarının yapacağı çok önemli mesleklerden bir iletişim araçları ve şu anda çalışanlar var. Biz bu yolu açtık ve onun üzerinde durmamıza da yarar var. Bunu da geleceğe yönelik söylüyorum. Sözüm de Şehri'ye veriyorum. Teşekkür ederim. Ben de organizasyon için Teşekkür ediyorum. Ee, Yühan Hanım'ın sorusuna bilgi üretir mi? Üretir, üretmeli şeklinde cevap vermek istiyorum. Öyle de öğretiyorum çocuklara. Ee, ben pratik felsefe, siyaset felsefesiyle uğraşıyorum. Dolayısıyla da fonksiyonel bakıyorum. Zaten bir üretmiyorsa felsefe niçeyi haklı çıkarırız. Beyhude gevezelik yapmış oluruz. Öyle diyor biliyorsunuz. Dolayısıyla beyhude gevezelik yapmaktan hoşlanmamalıyız, böyle olmamalı. Ve toplumsal siyasal fonksiyonları olmalı. Bunun adına siz ideoloji deseniz bile böyle olmalı. Çoğunlukla şu konuşuldu, denildi ki niye felsefeye değer verilmiyor? Türkiye'de niye değer verilmiyor? E, verilmez tabii. Siz Türkiye'nin herhangi bir problemine çözüm üretmiyorsanız ve sürekli soru üretiyormuş, tartışıyormuş ama hiç cevap, ilgi, çözüm yokmuş gibi bir imaj uyandırdığınız takdirde aksini niye düşünsün insanlar? Mesela işte aydınlama diyorsunuz faraza siz aydınlama deyince ben aydın despotum herkes benim gibi olsun mu diyorsunuz? Yoksa Aydınlanma, herkesin kendini, aklını kullanması ve özgürlük, eşitlik peşinde koşmasını diyorsunuz. Mesela böyle diyorsanız benim sorunum yok aydınlanmayla. Böyle dediğiniz takdirde, böyle öğrettiğiniz takdirde fonksiyonları da ortaya çıkar felsefenin. E böyle yapmayalım. Türkiye'nin bir takım problemleri var. Bu problemlere yönelik hep seyirci olarak kalıyoruz felsefe camiası umumiyetle belki istisnaları vardır kusura bakmasınlar onlar seyirci olarak kalıyorsak mesela Türkiye'nin özgürlük problemi var özgürlük özgürlük deyince de bizim felsefe camiası çoğunlukla maalesef öyle olmayanlar lütfen üzerine alınmasın zorunluluğun şuurunda olun diye anlıyorlar ben öyle anlamıyorum. Ben de başkalarının keyfi isteklerinden bağımsız olmak diye anlıyorum. E, talebelere öğrenci tabirini de sevmiyorum. Böyle öğretmeye çalışıyorum. Böyle yapmadığımız takdirde de hiçbir fonksiyonumuz yok. İstihdam problemi tabi bunu birileri tartışsın ama istihdam problemi denildiğinde de mesela hep buradan liberalizm eleştirileri yapıldı. Ona da şaşırıyorum. Şimdi bir taraftan insan haklarından söz etmeye çalışıyorlar. Öbür taraftan işte liberal değerli, liberal özgürlük demek başka bir şey demek değil ki. Özgürlüğe karşıyız. Bu tür intibalar uyanıyor. En azından bende uyanıyor. Yani bu, bu intiba sadece bende uyanıyor. Olamaz. Başkalarında da bu tür intibalar uyanıyordu mutlaka. E ne bileyim işte mesela Türkiye'nin Kürt sorunu var. Biz ağzımızı açmayacaksak kim açacak? Türk olduğumu da söyleyeyim de e, kendini kurtarayım. E, bu ihtiyacı duyuyoruz maalesef. Siz bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemiyorsanız, Beyhures spekülasyon diye anlıyorsa çocuklar, Dolayısıyla şimdi siz hiçbir şey yapmamış oluyorsunuz. Yani fil dişi kule inşa ettiğini birileri düşünüyorsa herkesin kulesi de kendince bir kule. Yani kendilerini übermenç falan işte tasavvur ediyorlar diyelim. Aşağıdakiler kimse kendileri gibi bir düşünmeyenler oluyor haliyle. E i̇nsanlar size... Bu şekilde bir değerlendirme yaptığınızda nasıl olur da felsefe iyi bir şeydir diye bakarlar. Doğrusu merak ediyorum. Olmayacağını düşünüyorum. Mutlaka felsefe hayatla iç içe olmalı. Hayatta karşılaştığımız problemlere çözüm üretmeli. Üretmediği takdirde buna yönelik biz davranmadığımız takdirde işte felsefe eğitimi şöyle olsun böyle olsun falan bunun dikkate alınmayacağını hepimiz biliyoruz. Dünyanın her yerinde bu böyle. Sadece bizde değil ki. Yani siz Yüksek Öğretim Kurulu gibi bir kurulun hükümetten bağımsız Avrupa Birliği ülkelerinde mevcut olduğunu söyleyemezsiniz. Böyle bir şey yok. E Demokrasi diyeceksiniz. E, filozoflar çok sevmiyorlar demokrasiyi. Aslında ben de çok seviyorum diyemeyeceğim ama en azından meritokrasiye Zemin hazırladığı için seviyorum. Böyle de bakmayalım. Voltervari, aydın despotlar olarak hükmedelim. Böyle bir intibar çok iç açıcı değil diye düşünüyorum. Lütfen felsefeye fonksiyonel bakalım. Sevdirelim sevmedikleri takdirde hiç kimse sempatiyle bakmayacak, saygılı duymayacak. Mesleğimize de dolayısıyla vesile saygılı olmamış olacağız diye düşünüyorum ben. O yüzden mesela ilahiyat konusu sıkıldım ben. Yani ben ilahiyatçı değildim. Ama ilahiyat kökenli insanlar şayet felsefe yapıyorsa lütfen müsaade edelim de yapsınlar. Ama onlar İlle de felsefe bölümlerinde felsefe eğitimi, öğretimi, neyse görmemelerine rağmen istihdam edilsin falan da bilmiyorum. Ben de istemiyorum böyle bir şeyi. Şuna karşıyız, buna karşıyız. Niye karşıyız onu da ikna edici bir tarzda ortaya koymadığımız takdirde sonuç alamayız. Yani sabah oturumunda sesimi yükselttiysem de yani kimse kusura bakmasın ama e, empoze etme işlerinden lütfen vazgeçelim. Yani, herkes özgür olsun ama özgürlük sizin belirlediğiniz zorunluluğun şuurunda olmak şeklinde de lütfen tanımlanmasın. Herkesin başkalarının keyfi isteklerinden bağımsız olmasını sağlayacak bir fonksiyon. Siz bu bakış açısına bilmiyorum. Belki işte Marx'ta öyle söylediği için Marx'ta filozof değil diyebilirsiniz. Sadece dünyayı açıklamak falan gibi bir fonksiyon. Bu artık değil felsefenin fonksiyonu. E, dolayısıyla mutlaka hayatı değiştirmek, dönüştürmek. E, bu da işte özgürlük için, eşitlik için olmalı diyorum. Öyle olmasını umuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bastık. Şimdi toplumla var bir problemi, nasıl bakılabilir? Onun için vermiyoruz. Yani, o problemin ideolojik ya da politik olarak ilde her şeyi bilgiyle nasıl bakılabilir? Öyle dersler yapmaya başladık. düşünün siz bunla, bunla benzer bir şey söylediniz, sen yani, terstemediniz de. Yani. Felsefenin pratik lehinde. Evet, ben hep gibi. böyle düşünmek istiyorum. Tabii. Son derece önemli bir şey. Her zaman size size bir itirazım var benim. Felsefe hiç önem önemsenmiyor? Hayır, önemsenmiyor. Bu kadar felsefe böyle açılmazdı o zaman. Evet. Öğrencileri oyalama tatdiyi olarak açılıyor biliyorsunuz. Ben <gülüyor> diyor, ben. Felsefe aslında Türkiye'de bu kadar önemsenmeye başlamış. Ne der ne felsefe önemseniyor. Hala <gülüyor> biz felsefenin kalence farkı yapamıyoruz. Aslında bunlar. Felsefe çok iyi bir şey. Bakın e, sivil toplum kuruluşları iyi kötü büyük felsefe eğitimleri yapıyor. Kurslar yapıyor. Onlar da problemi ama yapıyorlar. Yani kimisi düzlüğü yapıyor, kimisi düzlüğü yapmıyor. Talep var. Yani felsefe dışında iki insanlardan talep var. Bunun e, farkında olmamızda yarar var. Ama işte sıkıntı kalite. Kalite farkı yapan insanlarım senin. Şimdi de sadık bey yok galiba. Evet, gelmediyse bu arada. Levent Bey. Levent Bayraktar. Teşekkür ediyorum hocam. Buyurun. Öncelikle Evet, tekrar teşekkürler. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Ve burada aslında bir pratikten teori çıkartmak gerekirse burada karşılaşmış olduğumuz bu güzel misafirperverliğin ve bu ev sahipliğinin aslında felsefe için gerekli ortamın ne olduğuna bir emsel teşkil ettiğini söylemek istiyorum. Ve bütün ev sahiplerimize tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü felsefe diyaloğa açık olmak, diyaloğa hazır olmak, beraber var olabilmek, koegzistans halinde bulunabilmek, ve karşımızdakinin sözlerine değer vererek onunla etkileşim içerisine girmek etkinliğidir. Dolayısıyla felsefede insanlar tek taraflı olarak birine bir şey öğretmezler. Muhataplarıyla etkileşim ve iletişim halinde bunu ancak başarabilirler. Zaten Üstadımız Sokrates de böyle yapıyordu. Hiçbir şey bildiği edasında değildi ama insanların içerisinde olan o muhakeme edebilme, düşünebilme, muhabbeti paylaşabilme yeteneğini açığa çıkarmak istiyordu. Dolayısıyla burada görmüş olduğumuz bu ev sahipliğinden ve misafirperverlikten bize bunları ilham ettikleri için çok memnunuz ve teşekkür ediyoruz bu güzel e, örnek için. Onun dışında e, şu anda Türkiye'de en son açılan bir felsefe bölümünün Hasbelkader başında bulunan insan olarak ve e, bir diğer kardeş derneğimiz olan Türk Felsefe Derneği'nin de yönetim kurulu üyesi olarak şu anda e, konuşmak durumundayım. E, bu diyaloğumuzu lütfen diğer e, derneğimizle de paylaşalım. Keşke burada Türk Felsefe Derneği de e, resmi olarak bizim şu anda fahri temsil etme belki e, durumumuz söz konusu olabilir ama Keşke onlar da resmi olarak bulunabilselerdi ve bu iki derneğimiz ortaklaşa bu diyaloğa açık olmanın ve birlikte varoluş gerçekleştirmenin de bir örneğini sergileyebilmiş olsaydık. Umarım bundan sonraki toplantılarda bunu da başarabileceğiz. Dolayısıyla e, felsefe eğitiminden beklenilen tabii ki bir şey var. Felsefe eğitimi e, veren kurumların artmış olmasından bir anlamıyla mutlu olabiliriz eğer ee, hangi gerekçeyle olursa olsun bu kurumların e, toplumumuzun hizmetine sunulmuş olması büyük bir şanstır. Bu şansı eğer elde edebilirsek e, üniversitelerimizdeki hoşgörü ortamına, üniversitelerimizdeki interdisipliner ortama, üniversitelerimizdeki üretmiş olduğumuz bilgiyi sorgulama ve bunu daha etik olarak nasıl öğrencimizi ve toplumuza yayabileceğimiz hususunda bir bilinç geliştirmek için bu da büyük bir fırsata dönüşebilir. Dolayısıyla felsefenin Türkiye'deki en önemli sorunlarından bir tanesi onun temsil edilme sorunudur. Yani biz eğer toplumumuzdaki felsefe algısından şikayetçiysek eğer toplumumuzda felsefe denildiğinde filozof denildiğinde boş konuşan spekülasyon yapan bir işe yaramayan teoriler üreten insanlar grubu akla geliyorsa biraz da çuvaldızı kendimize batırıp bundan da sorumlu olduğumuzu hissetmeliyiz diye düşünüyorum. Her ne kadar bu algıyı doğrudan doğruya üretenler içerisinde kendimizi görmesek de. Maalesef böyle bir algı vardır ve bu algı neredeyse kemikleşmiş durumdadır. Bu Bunun giderilebilmesi de ancak doğru örneklerin çoğaltılması ve temsille mümkün olacaktır. Bir başka husus bölümlerimizde bir çekirdek programın ortaklaşı olması dile getirildi. Bu doğrudur. Gerçekten de bir felsefe özünden Bahsetmek mümkündür ve burada nasıl bir felsefe etkinliği içerisinde bulunacağı burada bir örnek teşkil eder. Aynı zamanda bu ortak çekirdeğin dışarısında bölümlerimizin kendilerine mahsus geleneklerinin ve kimliklerin olması da önemlidir. Çünkü yegane meşru felsefi gelenek budur ve bütün bölümlerde bunun izinden gitmelidir tarzında bir e, monist yaklaşımı benimsememiz mümkün değildir. Dolayısıyla bırakalım bölümlerimizin kendi kimlikleri olsun, kendi şahsiyetleri olsun, kendi gelenekleri olsun ve bu gelenekler arasında seviyeli bir etkileşimimiz olsun. Dolayısıyla platform felsefi olduğu sürece bu çoğulculuktan, bu etkileşimden e, korkmamak gerekir. Bu felsefeyi besleyen dinamik bir motordur. Onun haricinde e, felsefe bölümlerindeki e, kadrolara Alınan insanların nitelikleri konuşuldu. Burada bir çıkar yol olarak belki şöyle bir şey tavsiye edilebilir. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının en az ikisi ya da en az birisi en kötü ihtimalle felsefe alanından alınmış olması bir şarta belki bağlanabilir. Çünkü buna ihtiyaç var giderek felsefe bölümlerinin demografik yapısının başkalaştığı söz konusu. Dolayısıyla felsefe alanına da saygı duyulması gerekir. İlahiyat tabii ki kendi içerisinde çok önemli, çok değerli bir alandır. Nasıl ki felsefeciler bu alanı işgal etmiyorlarsa onların da işgaline uğramaktan da hoşlanmazlar. İlhan Hocam'ın, Kutlar Hocam'ın Sabahin söylediği gibi keşke biz de biraz daha fazla ilahiyata doğru açılabilsek. Ama bunu birbirimizin varlığını ve mekanını işgal etmek şeklinde değil, birbirimizin etkinliğini anlamlandırmak şeklinde ve onu daha değerli kılmak şeklinde yapabilsek bu da bir önümüzde imkan olarak durmaktadır. Bir başka husus bölümlerimizin yayınlarının takip edilmesi. Bugüne kadar çıkan dergilerin diğer üniversitelere ve felsefe bölümlerine dağıtıldığını söylemek çok zor. Ben bütün öğrencilik hayatım boyunca Felsefe arşivini sahaflardan toplamakla e, geçirdim e, ve harçlıklarımdan da önemli bir kısmını bu işe e, ayırdım. Dolayısıyla e, bu dergilerin temin edilmesi meselesi ve her üniversitenin, her felsefe bölümünün kendisine mahsus bir felsefe kitaplığının mutlaka olması gerekir. Bu umumi e, kitaplığın dışında felsefe bölümü özel kitaplığı olmalıdır ve Türkiye'de çıkan bütün yayınlar bütün bu felsefe bölümü kitaplıklarına gönderilebilmelidir. Dolayısıyla bu hususta da dekanlıklarımızdan ve rektörlüklerimizden ilgi beklemekteyiz, ödenek beklemekteyiz. Bu da bir diğer husus. Az önce ifade edildi Türkiye'deki çıkan dergilerin üzerinde belki daha prestijli, daha evrensel, daha uluslararası bir iki dergimizin mutlaka olması gerekir. Belki o dergilerde yayın yapmak da özendirilebilir. Bunlar da e, üzerinde durmamız gereken hususlar diye şu anda aklıma geliyor. Daha geniş düşüncelerimi ben de yazılı olarak daha sonra bildirmek üzere sözlerime burada son veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür evet. ederim. İyi bir ve verimli bir toplantı olduğu kanısındayım. Ee, onun için e, bu toplantıyı düzenleyen UNESCO e, Türkiye Birliği Komisyonu da adına ve emeği geçenlere, Mersin Üniversitesi'ne ve özellikle Taşkın Erketenci'ye çok teşekkür ediyorum. Tam kapıdan çıkarken yakaladım. Teşekkür Mimar Sinan Üniversitesi'ndeyim ben. Ee, aslında e, Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Ömer Naci Soykan da katılacaktı. Ee, kendisi gelemediler. Ee, ve bir e, Taşkın Erketenci'ye de bir metin e, göndermişlerdi okunması için. E, Taşkın Er'de konuştuk ve bu metni benim e, okumamın uygun olacağına karar verdik. Dolayısıyla önce Ömer Naci Soykan'ın yazmış olduğu kısa etni okuyacağım. Tabii bunu okuyor olmam demek e, buradaki görüşleri paylaştığım anlamına gelmiyor. Ondan sonra da ben kendi görüşlerimi söyleyeceğim. İlk ve orta öğretimde çocuğun ve gencin neden sonuç ilişkisi kurmaya, gerekçelendirme ve benzeri zihinsel alıştırmalar yapmaya olanak verecek derslerin felsefe adı altında olmasa da Programa konulmasından yanayım. Ancak felsefe dersleri orta öğretimde programdan tümüyle çıkarılmalıdır. Çünkü lisede felsefe adına bir takım abuk şeyler öğrenip üniversitede karşımıza çıkan öğrencilerin bu yanlışlarını gidermek için fazladan boşuna emek ve zaman harcamaktayız. Üniversitede felsefe lisans eğitimi tümüyle kaldırılmalıdır. Çünkü liselerdeki sözel sayısal ayrımı bir zeka ayrımından başka bir şey değildir. Daha az zeki olanlar sözele daha çok zeki olanlar sayısala ayrılmaktadır. Sözel bölüm mezunlarının yani daha az zeki olanların daha az zekileri felsefe bölümlerini kazanıyor. Böylece üniversitede Önümüze sınavı kazananların en az zeki olanları geliyor. Allah aşkına bunlarla ne yapabiliriz? Bunları öğretmen yapıp liselere gönderiyor. Sonra da lise mezunu gençlerin kafasına bu abuk sabuk şeyleri kim koydu diyoruz. Amacımız Türkiye'de felsefeyi yerin dibine batırmaksa yola devam. Yok eğer amacımız felsefenin gövermesi ise şunu yapacağız. Felsefe bölümleri. Üniversitenin olabildiğince tüm diğer birimlerine lisansla felsefe dersleri verir. Bu dersler o birimlerde zorunlu olur. Felsefe bölümlerinde yalnızca yüksek lisans ve doktora programları yapılır. Bunlara katılacak adaylardan en az 80 ÜDS puanı istenir. Gerisi kişinin kendisine kalmıştır çalıştıya başarılar diler. Katılan herkese selam ederim. Ömer Naci Soyka. Teşekkür siz sizi dinleyelim. Evet. Bana sorulsaydı kişiler kendileri katılmalı ve konuşmalı. Selamla bir şey ben okutmazdım burada. Onu da söyleyeyim. Arkadaşımı çok severim ama ki kişiler kendi katılır, konuşur. Selamla bir iş olmaz derim. Şimdi seni dinliyoruz. Bana sorulmadı, ben okutmazdım. Onu da söyleyeyim. Ee, peki, yani içeriğini biz... bilmeden içeriliği ilgisi evet. yok. Taşkınar'la bu şekilde e, kararlaştırdık. E, şimdi e, birkaç şey önce Bolonya süreciyle ilgili e, söyleyeyim. E, Tabi üniversite her, şey, her şeyden önce e, felsefi bir kurum. Yani kurumun bizzat kendisi felsefi bir kurum ve felsefi bir iddia doğrultusunda kurulmuş. Yani insanın temel değerleri, temel eğilimleri, temel ihtiyaçları, bütün bunların hepsinin tartışılması felsefe zemininde yapılan bir kurum. Bu tabii artık pek fazla hatırlanan bir şey değil. Ee, ve Bolonya süreci de aslında bunun tümüyle unutulmuş olduğunun bence en ilginç göstergelerinden biri. Çünkü e, felsefe bölümü e, diğer bölümlerle neredeyse eşit düzeyde değerlendirilip e, aynı standartlar ölçüsünde aynı ulaştırma ve standartlaştırma programına tabi olarak gözüküyor. E, konuşmacılar ifade ettiler, yani piyasaya uygun e, birey yetiştirmek gibi bir doğrultu e, Bolonya sürecini <gülüyor> yönlendiren bir fikir. Böyle bir fikir ise felsefi bir fikir değil en ee, Yani mühendislik konusunda, tıp konusunda işletme, iktisat konusunda bir standartlaştırma, aynılaştırma çok son derece yararlı olabilir. Ee, ama e, felsefeyi e, de belli bir standartlaştırma içerisine gör, e, sokmak, e, e, felsefenin kantın deyişiyle söyleyelim, alt fakülte olma olan anı dahi ortadan e, kaldırmak anlamına gelir. E, bu e, tabii alt fakülte, üst fakülte konusu değil. İlginçtir, yani bir üniversitenin yapısı açısından da ilginçtir. Onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bu üst fakülte hukuk, teoloji ve tıp fakülteleri, alt fakülte ise felsefe fakültesi, Kant'ın değerlendirmesiyle bu üst fakülte devletin yararına çalışan, devlete eleman yetiştiren ve onunla beraber hareket eden fakültelerken, felsefe fakültesinin devlet alanının dışında yer alması gerekir. Ve asli görevde devlete karşı her zaman eleştirel bir durumda olmasıdır. Onu uyarmasıdır bir anlamda. Bunun için de tümüyle özgür ve tümüyle özert bir alanda yer alması gerekir. Şimdi Neşet Bey işaret etti, bence isabetli işaret etti ki, Evet, yani e, Türkiye'deki e, felsefe faaliyeti Sinan Bey'e katılıyorum. Önemli e, e, aşamalar geçirdi. E, değerli hocamızın burada çok büyük katkılar olduğu tabii ki e, hepimizin malumu. E, ama bununla birlikte Neşet Bey'in söylediği, yani hayata temas edememe temel problemler hakkında felsefenin suskun kalması. Kürt sorunu hakkında, evet yani çok bu konuda e, e, felsefi bir e, araştırma diyelim adına yapılmamış olması ve felsefecilerin bu konuda söz söylememe durumunda olmalı. Ya da ülkenin içinde bulunduğu kutuplaşma, farklı kesimlerin birbirlerini anlamaması ya da farklı hayat tarzları ve bu farklı hayat tarzlarının birbirinin üstüne e, egemenlik kurma e, şeyleri. Bu konuda da felsefe... Söz etmiyor. Ee, tabii bunun nedenini konuşmak çok uzun bir şey. Ama ben sadece kısaca e, söz edeyim. E, bu yapısal bir sorun olarak analiz edilebilir diye düşünüyorum. Sözü yine bu alt fakülte üst fakülte meselesine ve alt fakültenin işlevsel konumuna getirirsek. Türkiye'de e, felsefenin kuruluşu aslında bir üst fakülte olarak kuruluyor. Yani e, alt serci terminolojide söz edersek devletin ideolojik aygıttı olarak kurulan ve belli bir işlev e, görmesi istenen bir yapı. Dolayısıyla böyle bir yapı, evet çok mesafe aldık doğrudur. Ama böyle bir yapı, işte bugün Kürt sorunu hakkında, kutuplaşma hakkında konuşamıyorsa herhalde e, devletin hegemonyası altında bir yapı, e, kuruluş ve bu mantığa bağlı olarak e, kurulma ve ilerlemesinin bunda bir payı vardır. Bu konu son derece uzun. Daha detaylı konuşmak gerekir. Ama e, e, buna işaret edeyim. E, Tabi felsefe bölümlerinin hayatla teması e, söz konusu olduğunda bunun nasıl açılabileceğini düşündüğümüzde de ortaya başka bir şey daha çıkıyor. O da ee, dün bir miktar buna temas edildi. Yerel olana ilişkin olanın sesini duymak, onu dikkate almak, daha önce e, ortaya çıkmış olan ve bu coğrafyanın kültürel altyapısını arka planda oluşturanları ihmal etmeden onları görmeden ya da gördüğümüzde de onları oryantalist bir gözle tepeden bakmadan o Değerleri de dikkate alarak felsefi kavramların içerisine dahil etmek ve felsefenin kendisinin e, işleyişi, asli yapısından e, ve e, onun sisteminden, e, sistemi içerisine bu e, malzemeleri ve değerleri dahil ederek hayata yeniden bakmak. E, bunun önündeki engeller nedir evet şimdi Yavuz Kılıç'ın artık ünlü olan sözü zırh meselesine tekrar dönecek olursak çok önemsedim bu kavramı ve bundan sonra da herhalde kullanacağım Yavuz Kılıca referans vererek şimdi bir iki şey de bunun hakkında söyleyip konuşmamı tamamlayacağım Tabii zırh konusu zırhlar nereden geliyor Evet bunun çeşitli kaynaklarından söz edebiliriz. Aileden gelenler diyelim. Ailenin kendi eğilimlerinden, değerlerinden, dini inançlarından gelen zırhlar. Bu cemaatlerden gelen zırhlar şunlar bunlar. Bu zırhları farklı şekillerde düşünebiliriz. Ama burada galiba daha ilginç olan devletin kendisinin, giydirmiş olduğu zırh. Yani devlet eliyle yapılan zırh zannediyorum diğerlerinden daha önemli görünüyor. Bunun için bakın Yüksek Öğrenim Kurulu Gök'ün maddelerinden birini okuyayım. Gök Yasası'nın beşinci maddesi. Yüksek Öğretim Aşağıdaki ana ilkeler doğrultusunda planlanır, programlanır ve düzenlenir. Öğrencilere Atatürk İnkilapları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır. Yüksek öğrenimimiz kanunumuz böyle. Evet, teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Geçim, nazile gelince ben Şafak Bey'e sözü vereyim. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Tabii öncelikli teşekkürü e, toplantıyı düzenleyen e, bize ev sahipliği yapan olanaklarını sunan e, misafirlere iki e, pardon <gülüyor> ev sahibine her iki ev sahibine de suçlisi insan olduk. Sıra bakmayın. Ee, bu iki günden beri ben de toplantıların hepsini hemen hemen konuşmaları dinledim. Şu anki konuşmalarda dahil olmak üzere. Benim e, üzerinde konuşulan sorunlar olarak tespit edebildiğim üç temel başlık oldu. Bunlardan bir tanesi felsefe eğitimi. Nasıl olmalıdır, ne olmalıdır veya ne olmamalıdır. İkincisi e, felsefe eğitiminin pratik hayatta ilgisi. E, üçüncüsü de felsefe iletişim sorunu olarak tespit edebildim. Felsefe nedir diye sorarsak ki konuşmamda da işaret etmeye çalıştım. Her şeyden evvel farklı görüşlerin ortaya çıkması söz konusu. Birbiriyle çatışan yani kavga eden demiyorum ama birbiriyle aykırı olan, birbirine aykırı olan görüşlerin ortaya çıkması söz konusu. Ancak biz bugüne kadar görüşler aykırıydı ama birbirinden de aykırı bir statüde bulunuyordu. İşte son zamanlarda ilahiyatçı, teolog veya felsefeci ayrımı daha evvelde Levent'te işaret etti. Dernekler arasında bir sorun yaşanıyordu. Umuyorum ve diliyorum ki farklı görüşler hangi grup, hangi dernek veya hangi kaynak veya hangi kökenden olursa olsun bu gibi toplantılarda bir araya gelebilmek, konuşabilmek ve biz bunu yapabildiğimizi bu toplantıda gösterdik. Daha belki toplantılarda tabii ki var ama özellikle bu toplantıda bunu son olarak gösterdik. Benim bu her üç konudaki sorunlarla ilgili dikkat çekmek istediğim bir husus, biz bu konuda kendi üzerimize düşen görevi yapabildik mi? Yani birey olarak, felsefeci olarak, meslektaş olarak yapabildik mi? Eğer sorunun cevabı evetse, o zaman hiçbir şey yapamamışız demektir. Yani ben yaptım, ben yapabildim diyemiyorum. Ee, onun için e, böyle bir açıdan yaklaşmak lazım, gerekir diye düşünüyorum. E, bütün bu sorunların e, ortadan kaldırılmasında değil ama bir çözüme kavuşturulmasında yani üç sorunda, benim tespit edebildiğim üç sorunda ortadan kaldırılması değil ama e, ileriye götürülmesinde en önemli e, kavramın iletişim olduğunu düşünüyorum. Bu iletişimin birinci e, dayanağı işte bu tip sempozyumlar e, toplantılardır ikinci e, kaynağı yine konuşmamda işaret etmiştim özellikle doçentlik aşamasında e, adayların bir başka fakültede tercih başka bir şehirdeki üniversitede konuşma yapmasıdır bu böylece de müthiş bir e, fikir etkinliği ve ötekileştirme konusunda da bir e, şey e, önlem olacaktır. Üçüncü bu konuda e, önerim elektronik ortamın kullanılmasıdır. E, bu nasıl kullanılır? Eğer bu konuda bir irade varsa bu sonuçlandırılabilir. Bunun e, çözümü zor değil. Yani elektronik ortamın iletişimde kullanılmasını e, ben e, çok yerinde olacağını düşünüyorum. E, diğerleri kadar olmasa da bir pratik başka bir taraf daha var. Geçen gün, yani geçen hafta ya bu hafta bir doçentik jürisinin şeylerini okudum. E, gelen dosyasını okudum. E, dosyada aday e, mezun olduğu ve hocası olan kişilerin çalışmalarını o çalıştığı konuda referans olarak kullanmamış. Hep yabancı kaynaklar. Yani bizler öğretim üyesi olarak tez e, jürisinde bu doktora da dahil olmak üzere doktordan itibaren özenli bir şekilde... E, o konuda Türkçe kaynağın aday tarafından kullanılmadığına bakmak suretiyle, ha hani ne yapacağız? bırakacak değiliz. Yani o tabii öyle bir şey demiyorum ama e, e, uyarılması e, ve şiddetli bir şekilde uyarılması bence çok yerinde olacaktır. E, tabii bu bizim de o konuda kimlerinle çalıştığını takip etmemizi öncelikle gerektirir. Dolayısıyla bir kişi A konusunda bir çalışma yapmışsa e, Türkçe kaynaklarda e, yararlanmış mı, bunları referans olarak kullanmış mı? Pratik olarak belki bu iletişimin sağlanmasında e, yardımcı olabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Şafak Bey. Şafak Bey son derece önemli bir noktaya dokundu. Biz gösteriş yapmak için dış ama kaynakları... kendi ülkemizde bu konuda yapılanı bilmek zorundayız. Hele doçent oluyorsan eleştirebilirsin ama bilmek zorundasın. Bu bakımda son derece önemli bir teklifte bulundunuz diye düşünüyorum ben de. Ee, şimdi, Nazile yok. Aslan Bey. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Tabii, benim için hemen simüresinde ve konuşmanın veya buradaki davet misafirden bir farkım var benim. Ben eski bir mevsim üniversitesi bir Dolayısıyla ben burada e, tabirca kendimi evimde hissediyorum. Öyle bir farklılığı söyleyeyim. Ee, i̇ki günden beri çok önemli konulara temas edildi. Şimdi tabi lisans eğitimimi e, Enzimatı Türk Üniversitesi'nde aldım. lisans ve Doktora Almanya. Tekrar Türkiye'de üniversiteye de, üniversitede de üniversitede sonra çalıştığımdan orayı aslında hem belki de lisans öncesi lisans e, ve lisans üstü bütün problemleri birebir yaşamış bir bireyim. Dolayısıyla ben biraz bu lisans ve lisans üstünde ortaya çıkan sorunlara değinmek istiyorum. Tabii aslında hepsi konuşuldu iki gündür toplantılarda. Belki benim katlım şöyle olabilir. İşte biraz belki Almanya'yla mukayese ederek biz ne yapabiliriz <gülüyor> felsefe eğitimine. Ona dair bir şeyler söylemek istiyorum. Bir kere Almanya'da felsefe bölümü öğrencileri numarasız klasüs denilen bir tabirle ...en seçkin öğrencilerdir. Yani tıp fakültesi... ...puanıyla felsefe bölümün puanı... ...aynıdır. Dolayısıyla... ...felsefe bölümüne gelen öğrenciler... ...ta ve bugün bizim... ...belki Türkiye'de karşılayacak tıp fakültesi öğrencilerle... ...aynı puanla gelirler. Ve e, zaten isteyerek gelirler. En az iki dile hakim olarak gelirler. Liseden İngilizce, Fransızca veya... E, ...başka diller. Veya insani Bilimler... ...lisesi var. Humanistres Kimnazum... ...denen bir lise var. Orayı bitirmişse... ...Latince ve Yunanca'yı da bilerek gelirler... Dolayısıyla müthiş bir dönemden felsefe bölümüne gelir öğrenciler. Şimdi bu tür öğrencilere bizdeki tarzda işte felsefeye giriş, İçihaf felsefesi tarihi tüzü derslerden ziyade hemen bütün hocalar en az 4 veya 5 olmak üzere seçmeli diye saçar ve lisans bölümünde hiçbir biçimde zorunlu ders yoktur. Öğrenciler istediği dersi özgür biçimde seçebilirler. Sadece bir mantık dersi vardır. Mantık dersi de e, bizim anladığımız da klasik mantık değil, seçmeli, şey sembolik mantıktır. O zorunludur, bunun dışında zorunlu ders yoktur. Şimdi biz temel anlamda e, burada benim gördüğüm, işte 7 senede beri öğretim yapıyorum, öğrencilik şeyimiz var, felsefe öğretmeni çalıştık. Gittikçe artan bir şey lisans sorunu var. Yani lisanstan iyi bir e, felsefe mezunu kesinlikle e, genel anlamda çıkmıyor. En son bunu biz bir asistan aldık, orada gördüm. Açıdanlık sınavında olmaz? sorular işte. Bizim hepinizi biliyoruz. Soruların bir tanesi. Nedenseli ilkiyesi bağlamında. işte devlet tümün görüşleri. Bunun bizim dünyamızda işte gazayla karşılaştırması Klasik bir soru. İsim vermeyeceğim. Çok ünlü bir üniversiteden mezun bir arkadaş. Bu soruya kalem oynatamamış. Çok ilginç bir şey. Yani bu soruya hiç, hiç, hiç, hiç cevaplamamış bu soruyu. Ya burada da görüyoruz ki müthiş bir lisans problemimiz var. Kendi öğrencilik döneminde karşılaşıyorum. Kendi öğrencilik döneminde... E Tabii felsefe kitapları 6 veya 7 tarih edilir, raflarda. Yani kütüphari kitapçılara gittiğiniz zaman. ayda yılda 2-3 bir kitap çıkardı. Çok sevinirdik. ya. Bugün bir felsefe kitabı çıkmışlar. Ben gün onu alıp okurduk. Şimdi burada aradan geçen zamana rağmen, bu kadar çeşitlenmeye rağmen, bu kadar tecrübe faaliyetlerine rağmen, lisans şeyinin bu kadar düşmesi beni oldukça düşündürüyor. Buna çareler var mı? Bir iki şey belki bu konuda söyleyebilirim. bir. Bir kere gelen öğrencimizin seçkin bir öğrenci olması lazım. Bunun tabii bizimle doğrudan bilgisi yok. O başka bir tartışma konusu. Yani tedbirlerini alacak biz değiliz bunun. Belki önemli bir şey ön lisans sınavının belki ortaya konulabilmesi. Ön lisans yani 4 senelik lisansın ön lisansında 2 sene sonra öğrencimizi bir insana, imtihana tabi tutup bunun felsefe bölümünde okuyup okuyamayacağına karar vermek bağlamında bir seçici bir şey olabilir. Bu çok güzel olur. Eğer öğrenci felsefe alanda başarılıysa, kararlıysa, azimliyse e, lisans tamamlamasına imkan verilir. Değilse önlülüse hak kaybına uğramadan başka alanlara yönlendirilebilir. Bu olabilir. E, bizim tabii Türkiye'de eğitim formasyonu gereği bütün dersleri e, seçmeli yapma imkanımız söz konusu değil. Temel alan dersleri bunu hep hocam bu zaten izah ettiler. Bunlar olarak kalabilir. Ama burada şöyle bir e, sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. Mesela kendi branşım için söylüyorum. tarih tarihi dersleri. Mümkünse felsifet tarihi derslerinin hepsine bir hoca girmelidir. Bütünlük sağlanması açısından bu son derece önemlidir. Tabi burada e, dün yine söz konusu İslam felsifesi dersleri. Eğer felsifet tarihi uzmanımız İslam felsifesi uzmanıysa yine aynı hoca tarafından verilmelidir. Değilse e, ilahiyette kütülen eden İslam felsifesi doktoralı hocamızın derslere getirilmesidir. Bu son derece önemlidir. Çünkü bütünlük ancak bu şekilde sağlanır. Aksi takdirde ilk felsefesine bir hocanın girmesi, orta çağ farklı bir hocanın girmesi, yeni çağ, yakın çağ, çağdaş felsefeye farklı farklı hocanın girmesi, aradaki bütünlüğü bir şekilde bozmakta. Zaten felsefe bölümünde, felsefe tairdeşlerinde kesintisiz bir şekilde maalesef yapılamamakta. Benim edindiğim izlerim bu. Bu bağlamda şeyle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Sabah İlhan Hocam çok mükemmel şekilde onu tasvir etti. Teşekkür ediyorum kendisine. Bu e, Maalesef günümüzde büyük bir problem işte felsefe bölümlerine işte dışarıdan hocalarımızın falan girmesi. Şimdi bunun sıkıntısını yaşayan bir insanım. İşte dört seneden beri Recep Sünes'in felsefe bölüm başkanlığını yönetiyorum. Felsefeci, lisans, yüksek sene doktora, üçüncü hocayı bulamadığından dolayı biz dört seneden beri öncü alamıyoruz. Bu üç sene içerisinde en az ona yakın İlahiyat Fakültesi yani... Felsefe din bilimleri mezunu arkadaşlarımız müracaat etmesine rağmen sadece akademik ilke anlamında buna karşı çıktığından dolayı yoksa ilahiyat falan karşı çıkım yani söz konusu olamaz. Akademik ilke anlamında buna karşı çıktığımızdan dolayı öğrenci alamam, alamamadık henüz. burada bu ilişkide ilahiyat il fakülteleri mezunlarının işte doktora yapan hocalarımızın felsefe bölümlerini istila etmesi buna karşı İlhan hocamın bu karşı istila çok güzel. Bu <gülüyor> oldukça güzel bir şey. Ama sadece yaşadığım bir örnekten size örnek vereyim. Yaşadığım bir şey. Eceyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini felsefe din bilimler kuvvetlidir. Orada bir hocamız vardı. Celal Türeyf hep felsefeciler bilir. Değerli bir felsefe tarihçisidir. Ankara Ülsesi'ne profesör olarak atandı. Dolayısıyla felsefe tarihi destleri boşaldı. 20 saat yakın felsefe tarihi destleri var. Ben de kadar orada felsefe bölüm başkanıyla uzmanlık alan felsefe tarihi. Şimdi hoca yok. E ne beklersiniz? Felsefe bölümünde öğrencisi yok. Ya orada bir aslan tıpkı bir arkadaş var. Gelsin felsefe tarihine gilsin bunu beklersin dedi. En azından ben bekledim. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Orada bir öğretimi görüntüsü arkadaşı. Bütün felsefe tarihlerine girdiler. Yani karşı şey hocam son derece güç. Bunun önü yok zaten. Yani ben hatırlamıyorum bilemiyorum. İlk felsefe bölümden ilahe takültesine derse giren belki de vardır da ben hatırlamıyorum. Yani o duvar çok sert bir duvar. Felsefeciler. Açmıştır o duvarı ilaçlara karşı ama ilaçlar maalesef böyle bir ha, şey hala tavrı desteklemektedirler. Şimdi insanüstü ile ilgili bir şey söylüyorum, söylemek istiyorum. Şimdi e, bir kere felsefe e, doktora da, doktora destlerinin şahsi anlamda çok verimli geçmediğini inanıyorum felsefe bölümlerinde veya genel anlamda diğer bilim dallarında da. Yani bunu doktora desti veren bir soru soruyorum veya işte tez izleme komitesi tezüye sorak çeşitli durumlarda bunu görüyorum. Niye? Çünkü genelde işte öğrencilere ödev veriliyor. Yani dersler bir iki kişi olduğundan, yani 5-10 kişi olduğu zaman tartışma yapıyorsunuz ama bir kişi olduğu zaman tartışma da sıkıyor sizi. Yani bir öğrencilerle konuşacaksınız. Seminer tarzında, ders ödev verme tarzında gerçekleşiyor ve sonuçta bakıyorsunuz ki bu ders, bu derste çok verimli olmuyor. Bunun yerine ne yapılabilir? Mesela yine Alman, Almanya modelinden söyleyeyim size. Siz doktor yapmak istediğiniz zaman gidiyorsunuz profesöre, konuşuyorsunuz. Siz de şunu istiyor haklı olarak. Bir ekspoze denen işte siz bize bir ellatin sayfalık bir şey getirin. Ne yapmak istiyorsunuz? Yani siz doktora tezi yaparak hangi açıyı kapatacaksınız? Teziniz ne olacak? Araştırma yönteminiz nedir? Kurunji literatür. 60 sayfa minimum, daha fazla da olabilir. Siz bunu profesöre sunuyorsunuz. Bu inceliyor kendisi bir ay falan. Size diyor ki ben sizinle çalışabilirim veya çalışamam. Çalışabilirim dediği anda itibaren sizin doktora öğrencisi oluyorsunuz ve doktoraya başlıyorsunuz. Destek kaybettiğiniz vakti tezinizde daha fazla yoğunlaşarak ya çünkü 3 sene içerisinde tez yazmak zorundasınız. Oradaki vakti bunu harcıyorsunuz ve daha orijinal bir şey ortaya koymak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi Türkiye'deki doktoralar, en ben görev yaptım meclis müessesinde. 18 ay, buçuk sene. 30-40'a yakın doktora tezini imza attık. İnceliyoruz işte şey, yani formel anlamda tamam falan filan değil. Üzülerek söylüyorum. Bu 30 tezden 2 tanesi, çünkü inceliyorum ben hepsini. 2 tanesi geç dönemde bir doktora teziydi. Yani diğer üniversitelerimizden bunda çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şöyle de bir enteresan bir anlayış var Türkiye'de. 5-6 tane de doktor tez yürüsünde bulundum. Tezi okuyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Ya tezde bir yani normal şartlarda bir şey söylemiyor tez. Yani kendine ait bir tezi yok tezin. Muhalifsiniz. Şimdi şöyle bir şey, yazıyorsunuz şeyinizi. Adım ya, ya olur mu muhalif, nasıl olur? Yani sanki öylece muhalif olmanız, bizzat danışmana muhalif olmanız gibi algılabilir. Çok ilginç bir şey bu. Yani ben, sen benim öğrencime nasıl muhalefet şey yazarsın? Böyle bir şey yok. Ya bizim mesela 2005 yılında ben doktorayı bitirdim. 10 tane doktora tezi yapıldı. Felsefe <gülüyor> bileyim, 4 tane reddedildi. Bu gayet işin doğasında olan bir şey. Bu bir suç değil, bir zul değil. Reddedildi, gitti. İşte arkadaşlar 1-2 sene sonra başta bir konu aldılar, çalıştırlar. Dolayısıyla e, tabi bu şekilde mezun olan e, arkadaşlarımızın tabi ben tezi ediyor muhakkak ileri vardır ama genel anlamda e, maalesef o. E, felsefe bölümlerinde akademik şey nasıl yütecekler yükseltecekler ayrı bir şey konusu Düşünülmesi gereken bir şey. Bu anlamda şeyin doktora tezlerin basılması da son derece önemli. Doktora tezinin basılması pece bir şart olmalı. Yani doktora tezi basılmadan uluslararası ulusal çapta yayıncı tarafından basılmadan doktora diploması verilmesi gerekir. Çünkü yine enstitüden tecrübenden biliyorum. O bütün doktora tezleri enstitünün toz raflarında tabi caizse öyle tozdan olarak kalıyor kaç tane doktora tezi. Bunlar kitap olarak basılsaydı, değil mi? En azından ilgililer tarafından okuduran bir inceleyebilir. Tabii ilgiler yine bir şekilde ulaşıyor ama siz onlara fotokopi gönderiyorsunuz vesaire vesaire. Bu kitap olarak basılırsa bunu belki bu anlamda bir teşvik etmek, yani üniversitenin belli bir bütçesini buna ayırmak. Özellikle çok başarılı tezler, işte yüzde geçmiş 90'la geçmiş tezleri üniversite bizzat kendisi üstlenip basılması bu anlamda e, en azından felsefenin de e, kamuya Mal olması anlamında, anlamda olur diye düşünüyorum. Ee, söyleyeceklerim temel anlamda bu. Şimdi teşekkür ederim. Çok sağ Benim vardı. kullanmak basılacak ya bir bölüm. Ondan sonra an, yılda bizde, bizde de vardır. şimdi Hı. Ee, Adem Bey. Adem burada idi. Gitti mi? Yok. Asal oğlum Adem Bey. gitti hocam gitti, hocam. gitti. Ee, Engin Bey Çok sürmeyecek ee, sayın ucularım, değerli meslektaş adaylarımız. E, bu iki gün boyunca yapılan konuşmaları dikkate dinlemeye çalıştım. Ama belli ki sorunların tespitinde güçlük çekiyoruz. Çünkü sorunlar hem yaygın hem içkin. Bu nedenle tespitte biraz sıkıntı çektik. Bu da şu anlama geliyor ki biraz daha konuşmamız gerekiyor ama olumlu anlamda. Sorunların birkaç boyutu vardı konuşmalardan çıkartabildiğim kadarıyla. Öncelikle kurumsal sorunlar var. Bunlar yönetmeliklerden kaynaklı, sınav tekliğinden kaynaklı, okul sistemlerinden kaynaklı sorunlar olduğu ortaya çıktı. Öğrenciler üzerinden sorunlar tartışıldı. Yavuz hocamız öğrencilerin gelişiyle ilgili bir tespitte bulundu. Ardından Sinan Hocamız öğrenci sorunu üzerinden çözüm üretilemeyeceği tespitinde bulundu. Ki dikkat edeyen. Yani ikisi iki karşı görüş ama ikisi de sistemden kaynaklı olduğunu bildirdiler. Bunların destekleyen bir başka sorun Sabri Hocam'ın bir tespiti vardı. Asıl sorun sanki akademisyenlerle ilgili bir sorundu. Akademisyenlerin yeterliyle ilgili bir sorundu. Bunu kendi üzerime aldım. Kendi yeterliliğimi düşünüyorum. Bunu, bunun için belki de genç meslektaş adaylarımız biraz konuşması gerekirdi. Meslektaşların yeterliliği neye yol açıyor? Ama yine de öğrenci üzerinden sorun değil de meslektaşlarımız üzerinden soruna bakmak belki daha bizi bir şeylere götürürdü. Yani kendi üzerine bakmak bakmam gerektiğini düşündüm bu iki gün yapılan tartışmalarda. Özetle birkaç nokta dikkati çekti. Sanki... Bizim bütün bölümleri özendirmemiz gerekiyor. Yani tarih bölümünü, fizik bölümünü, güzel sanatları önermemiz, onlara bir teklifte bulmamız gerekiyor. Alanlarındaki felsefe derslerini artırmaları gerekiyor. Bu da bölümden, bölümün üniversite içerisindeki talep edilirliğini artıracaktır. Burada küçük bir eksikliği de hatırlatmak istiyorum. Sanat, güzel sanatlar üzerine hiçbir konuşma yapılmadı felsefeyi en yakından takip eden alan güzel sanatlar. Dolayısıyla bizim güzel sanatlar olan ilişkimizi biraz arttırmamız gerekiyor. Ya da onların bizimle olan diyalogunu arttırmamız gerekiyor. Tartışmaların bir bölümü çok ciddi anlamda ilahiyat fakültelerinden kadrolu olarak gelen çalış akademisyenlerin sorunuydu. Kimseye gelmeyin diyemezsiniz. Çünkü bir güçlü sorun var. Ee, Sosyal imkan enstitülerinde felsefe ve din bilimleri değil bir yüksek lisans ve doktora programları var. Oradaki felsefenin sivilmesi gerekiyor. Bu ancak yöke bir öneri düzeyinde gidebilir. Belki buradaki toplantıdan çıkan bir karar olabilir o da. Bu tartışmalardan sanırım istihdam sorunu en büyük sorunumuzdu. Bana öyle geliyor ki bakanlıklar bu konuda özendirilmelidir. Özellikle Kültür Bakanlığı şimdi sınırma aileden sorumlu bakanlıkta bakanlık doluştu. Diğer bütün bakanlıklar özendirilebilir. Yani felsefe mezunu mutlaka istihdam etmeleri özendirilebilir. Hocam anımsattı. Basın yayın mutlaka bu konuda özendirilmeli. Yani zaman zaman hatırlatılmalı. Belki bu kurumsal toplantı tutum davranışlarımız buna yansıyabilir. Ders programlarında özellikle Kamu gündem yaşamı ilgilendiren sorunlara felsefecilerin yaşamla ilgili sorunlara dokunulmadığı konuşuldu. Evet doğru ama bu felsefenin hayata dokunması bir ide olarak onu etkin ama ona hayatı taşıyan yine felsefecinin kendisi. Bu nedenle ders programının felsefe felsefe ders programlarında hayat ilgilendiren problemlerle problem dersleriyle bu problemleri hayata taşıyan hoca sorununu ayırmak lazım. O nedenle ders programlarında belki Yaşamı ilgilendiren problem dersleri bence dikkatli değer. Tartışmalarda çıkarttığım kadarıyla. Bunlar önemli şeyler. Ee, küçük bir hatırlatma. Ben e, Samsun'da bulunuyorum ve oradaki felsefe öğretmenleriyle küçük bir toplantımız oluyor zaman zaman. Derslerine öğretmenlerine, özellikle danışmanlık, rehberlik yapan öğretmenlere tavsiyemiz şu noktada oldu. Öğrencilere felsefe bölümlerini yazmaları için lütfen ikna etmeyin. Çünkü boşluk doldurmak adına, hani dışarıda kalmamak adına bir şey üretiyorlar onlar. hani Danışmanlık yapıyorlar, iyi danışmanlık yapıyorlar ve böyle bir şey öneriyorlar. Lütfen yapmayın, yani kimseyi tavsiye etmeyin. Ama yapılacaksa durumu anlatın. Deyin ki çok yoğun bir okuma alanı. Yani bu konuda hazır olmanız gereken durum bu. İstihdam problemiyle... Kimseye gelecek vaat etmeyin. Bölümün henüz böyle bir gelecek vaadi yok. O yüzden sadece bunun bir düşünme etkinliği alanı olduğunu ve bunun sorumluluklarının ağır olduğunu, en yani okuma etkinliği yoğun olduğunu bilmeleri gerekiyor. Onun dışında bir tavsiye de bulunmayın. Belki biz de bir kurumsal olarak tekrar öğretmen, meslektaş, milli görevli yapan meslektaşlarımızda böyle bir öneri götürebiliriz. Tavsiyeleriniz konusunda öğrencileri yönlendirirken lütfen tavsiyelerde özenli olun diye. topik bir hayal. O da şu. Belki lisede görevli öğretmen arkadaşlarımız, meslektaşlarımızın tavsiye mektuplarıyla bölümlere felsefe öğrencisi alınması söz konusu olabilir mi? Bu sadece bir hayal. Belki işlenebilir. Çünkü öyle, görüyor, öyle görüyoruz ki dışarıda çok bu iş isteyip de gelemeyenlerin tanışmışsınızdır. Yani, ben tanıştığım zaman. Böyle bir şey, bir sınav problemi var ve bu aşılamıyor. Öyleyse böyle bir şey olabilir mi acaba? Hani bu YÖK'e de ve Milliyetin Bakanlığı'na da götürülebilir. Yani bu problem işlenebilirim. Böyle, böylece liselerdeki felsefe öğretmenlerimizi de aktif eden bir şey olur. Onlara bir sorumluluk yüteriz. Ve belki yılda en az bir yıldaki öğrenciyi tavsiye mektubuyla bölge e, lise üniversitelerine ya da genel üniversitelere yönlendirebilirler. Ve belki bir değerlendirme kurulu çıkar. Onu bilemiyorum ben en azından e, meslektaşlarımız burada çok ciddi çalışıyorlar ve bazı öğrenciler hakkında uzun gözlemleri var ve diyorlar ki bu yatkın bir, bir takım bir şeyler yapabilir. Yani yatkınlık söz konusu ve o yatkınlıkları bize yani üniversitelere yönlendirebilirler ve buradan bir değerlendirme çıkabilir. Yani bu da sınav sistemini aşmak adına bir artık küçük bir öneri olabilir. Eğer yazılı bir metin olarak bir takım problemleri daha düzenli ifade edeceğimi düşünerekten hepinize çok teşekkür ederim. İzle teşekkür ederiz. Şimdi biz nereye yer? 1 kalıyor. Yani, e, bir kişi daha konuştuktan sonra dersağo derslerini değerlendirip geri bildirim vereceğiz. Bu beraber, beraber mi? Eee evet. evet. Beraber çözeceğiz. Yani zaman, e, hemen o zaman öbürsüz, deyiz, özel çok. özel ama Özlem Hanım burada Hayır, değil mi? Hayır Özlem Hanım. Özlem Hanım de, burada şey. değil hocam. Şimdi Özlem var. Bir de Özlem Hanım var. Evet. Özlem Hanım şu anda evet. salonda değil hocam. Yok peki o da yok. Tamam siliyoruz. Ondan sonra senin anını dinleyelim o zaman. Ondan sonra Bülent Sönmez Bey ile Yavuz Kılıç Bey kalıyor. İkisini de böyle kısa tutarsak belki bitirebiliriz. Benim niyetim aslında... Öğrencilere bu şekilde devam edebilirsiniz ama buyurun. Teşekkür ediyorum. Ee, evet, konuşmamı kısa tutacağım. Ben e, karşı olduğumuz bir sınavın sonuçlarının neden bu kadar gerçekçi olarak ele alındığını merak ediyorum. Felsefe bölümlerine düşük puanlı öğrencilerin geldiği doğru... Ancak e, bu düşük puan almalarının suçu gerçekten kapasitelerinin olmaması mı? Yoksa yanlış bir eğitimden geçtikleri için kendilerini gösterememeleri mi? Benim bu konuda ciddi e, endişelerim var. Neden? Çünkü daha doğrusu olumlu bir kanaatim var. E, bize gelen öğrenciler düşük puanlı öğrenciler ama felsefe eğitiminden geçtikten sonra derslerde kendilerini ifade ediş tarzları, ya da işte sınavlarda aldıkları puanlar daha yüksek puanla alan bölümlerin öğrencilerinden daha yüksek oluyor. Yani bir psikoloji bölümü öğrencisinden ya da işte çok yüksek puanla gelen edebiyat bölüm öğrencileri var. Çok idealist gelen edebiyat bölüm öğrencileri var. Bu öğrencilerden daha başarılı bir şekilde felsefe alanında kendilerini gösterdiklerine şahit oldum. Bu yüzden bu konuda çok... Acaba biz de mi taraflı bakıyoruz <gülüyor> diye bir kendimizi sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Düşük puanla gelse, ek, ek yerleştirme, ek kontenjanla bile gelse öğrenci felsefe eğitimi aldıktan sonra e, gerçekten bir vizyon kazanıyor diye düşünüyorum. Hatta bu konuda e, Sinan Hocam'ın e, endişelerine pek katılmıyorum. Bence felsefe bölümü olabildiğince çok açılsın. Her mesleğe gidecek kişi de bir felsefe formasyonuna sahip olsun. Bundan güzel e, ne olabilir? Hani bir polisin, bir itfaiyecinin felsefe bilmesinin ne zararı olabilir? Hatta e, bilakis bence burada bir kötü niyet, Neşet hocamın söylediği gibi bir kötü niyet değil. E, eğer bir niyetle yapıyorlarsa da bence niyetlerinin e, tersiyle tepki görebilirler. Çünkü felsefe insanın aydınlanmasını sağlıyor. Yani itfaiyeci felsefe bilmiş, e, polis felsefe bilmiş, yani sokaktan topladığın işte lise mezunu hiçbir şey olamamış insanların olmasındansa felsefe formasyonuyla en azından düşünmeyi, en azından soru sormayı öğrenmiş insanların e, bir şekilde meslek eğitimini alıp felsefe bilgisini de kendisine katmış olmasının daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. E bu, bu da bir yaklaşım. Hani bu, bu şekilde de değerlendirilebilir. Çünkü felsefe okumanın insana meslek edindirmenin ötesinde çok ciddi katkılarının olduğunu düşünüyorum. E, bizzat zırh giyip gelen öğrencilerimin felsefe eğitiminden sonra nasıl değiştiklerini de görüyorum. Ben güzel gelişmeler, güzel değişimlere e, genelde şahit oldum. O yüzden e, belki daha olumlu bakıyor olabilirim. Bir ara iki deneyimimi de paylaşmak istiyorum. Diğer bölümlere bir felsefe hocamız dekanlık ve rektör yardımcılığı yaptı ve o dönemde biraz da zorunlu olarak diğer bölümlere felsefeye giriş dersi konuldu. Rica etti. Hani baskıyla değil ama ricasını diğer bölümler değerlendirdi ve Edebiyat bölümüne, işte tarih bölümüne yakın bölümlere zorunlu felsefeye giriş dersi kondu ve orada da gördük felsefe öğrencilerinin başarısı o yüksek puanla gelen öğrencilerden ya da vizyonu mesela Türkiye derecesiyle gelen öğrenciler vardı felsefeye giriş dersinden kaldılar. Yani bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Felsefeye giriş dersinden kaldılar ve nitekim işte ortalamamız düşüyor işte bu felsefe dersleri bize ağır geliyor diye yönetimin değişmesiyle işte o felsefe kökenli hocamızın ayrılmasıyla hemen tekrar seçmeli ders haline dönüştürüldü. Ama oradan bir şey öğrendik sanırım. En azından ben kendim bir şey öğrendim. Demek ki Yüksek öğrenimde yüksek puan almak, düşük puan almak evet belli yerlerde gerçekten işliyor. Ama belli yerlerde de sizin e, verdiğiniz formasyon hele hele felsefenin insana kattığı e, değerle gelen öğrenci gerçekten daha sonrasında daha farklı bir şek şekil alabiliyor. Daha donanımlı bir şekil alabiliyor. E, bunun altını çizmek istiyorum. Evet. Alan farklılığı noktasında da e, Halil Hocam burada kendisi fizik mezunu. Bizim zamanımızda işte Murat Paç Hocam burada e, yok ama kendisi bilgisayar mühendisliği çıkışlı. Ya da işte Erdinç hocamla çalıştım yüksek lisansta da hem endüstri hem fizik çıkışlıdır. E, Ahmet Hocam'ın zaten e, yine mühendislik çıkışlı olduğunu biliyoruz. Alan farklılıkları noktasında ben kendim de kamu yönetimini dördüncü sınıftan bıraktım. E, felsefe bölümüne geçtim ve o dönemde hatta hocalarımız e, İskender Bey'le aynı dönemde e, dönemdeyiz, öğrencilik yaptık. İskender Bey katü orman mühendisliğini bırakıp geldi. İskender Taşdelen. E, şu anda bu tarz farklı bölümlerden gelen arkadaşların hepsi de bakıyorum akademik hayatta. E, yani farklı çünkü felsefe birdenbire anlaşılabilecek değeri e, farkına varılabilecek bir şey değil. Belki hayatın ilerleyen zamanlarında e, gerçekten bir aşk olarak bu da e, sanırım gündeme getirildi. Bir sevda olarak insanın kalbine girdiğinde de e, istihdam sorununa rağmen gözünüzü kapatıp kendinizi felsefeye verebiliyorsunuz. O yüzden e, branş taasubu noktasında da biraz çekincelerim var hani ille felsefe işte 3 diplomadan ikisi falan biraz dayatmacı geldi bana kalite takıntısı noktasında da yine biraz çekincelerim var neden çünkü David Hume ilk kitabını yazdığında çok ciddi bir saldırı alıyor ve kendisinin söylediği bir söz var basından ölü doğdu diye ama bugün için ben istatistiklere baktım. Hala yaşayan, hala üzerine en çok çalışma yapılan filozoflar arasında Aristo'dan sonra ikinci sırada David Hume. Ama kendi döneminde e, matbaadan ölü çıktı. Kalitesiz bir çalışma. İlk eleştirileri okuyun e, Hume'a karşı gelen çok serttir. Yani Hatta yaşadığı dönemde kendisine üniversite kürsülerinde yer bulamamıştır. Dolayısıyla kalite noktasındaki takıntılarımızın da yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Söz hakkı verdiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.